Mesela kemace eden bir İngiliz her karşı her şeye getirmişler. İkisi de diilsiz ya anlaşamıyorlar. Şimdi fıkrat anlatıyor. İngiliz şöyle bir daire çizmiş. Bizim hoca da ortadan şöyle bir çizgi çizmiş. Aleykümselam veren İngiliz böyle avucunu açmış, böyle yukarıya doğru hoplatmış bizim hoca da ters çevirip aşağıya doğru böyle elini indirip kaldırmış İngiliz bir parnağını şöyle hocaya doğru uzatmış bizim nasıl ettiğin hoca da iki parnağını böyle İngilizce doğru uzatmış neticede dilini anlayan arkadaşlarının yanına gelmişler İngiliz demiş ki böyle ağırlı bir adam görmedim ne oldu? dünya yuvarlak dönemle alabını duymasın o demiş ortasında ekvator var. Ben dedim işte işte sular buharlaşıyor. O demiş yağmur olur yere yağar. Alakümselam varınız. Ben dedim Allah muculu veresunu. Rafına bakalım. Şimdi bizim hacıta ne oldu ne konuştunuz? İşte o dedi ki bir tepsi baklava yarısı benim üstüne rapat soğumasın yeri elde ki bir gözünü oyalım ben senin iki gözünü oyalım misaller var ki kardeşlerim nefesi ee, nasıl anlamızı ee, ona birisi şaşı baktığında e, o da ona şaşabilir bir şia olabilir Mutezile, artık hangi fırka olursa olsun doğruyu anlatma hakikaten zor. Bakın Allah subhanehu ve teala Resullerini gönderdiğinde ilk önce ona karşı gelen, isyan eden o toplumun önde gelen şımarıkları. Depdebe içinde yaşayan gururları. Neden hiç düşündünüz Neden kardeşlerim? Hiç düşündünüz mü? Çünkü onlar o saltanatın yaşayabilmesi için bir isyan, bir şirk, bir lasürüsü olacak birileri var. Yani gündeme gelmesi bile birilerini ayakta yoksa gariban ne bilir ki? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müminin tarifini yapar. Uysal bir deve gibidir. Nereye çekersen oraya gider. İmum insanların lülahını nereye çekersen bu, yani bu şeytan ve avaneleri onlarsa kasıtlı olarak insanları hazilerini, kendilerini kuruyorlar. Fırat etsin iyi biliyorlar. İnanan insanlar eğer salih amel işlemezlerse onları iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Ellerinden gelse her yere bir türbe, her yere bir put yapıp insanlar ona davet ediyor. Aynen Nuh kısmı, iblis kaç, kaç asır sabrediyor. Önce resmi, iki halkına bakın. Önce sahilin kenarına ne yapıyor? Derin derin çok çok zorla eğer Allah gazar etseydi, ederdi deyip denize açılmaları var. Bütün hepsi öyle, hepsi öyle. Ama hakikaten birileri neden anlamadı, niye anlamadı, bunlarda hiç mi akıl yok, bunu dememek gerekiyor. Akıl var. Kirahta olduğu için kiralık düşünüyor. Belki de garibim hiç düşünemiyor. Düşünmesine bile fırsat vermiyor. Neden? ...olma ve her halükarda Allah'a sığınma, sadıklarla birlikte olma. Bunlar çok çok önemli. Hakikaten önemli. Yani. Aleyküm selam ve rahmetullahi bir de bizim geçmişimize bakın. Bizim padişahlarımızın ke, alnındaki, kenarındaki ben bile Allah Resulünü temsil eder. Aleykümselam ve Hep bu hikayelerle büyüdük biz. Bizler hiç Kur'an'ı, sünneti öğrenmedik. Bizler hep uçan, kaçan, evliyalar, enbiyalar yani o kadar kan akar biz, biz hep kanlı gelmiştir. Oradan girmiştir. Hep biz bunları birden yıkmak çok zor kardeşlerim. Katen zor. Onun için hele vah cani babanem diyor. Nem diyor artık e, büyüklerini. E onlar o kültürü aldı. Onunla büyüdü. Evet kardeş. Yok nikim değişmedi aslında. Macoz mavi binik almış Allah razı olsun Müslümanla biraz elimiz sert olduğu için başka odalara gidersek atılırız diye bunu almış Allah razı olsun o yüzden de mavi almış diye açtım yoksa ben Müslüman içini seviyorum yani. hakikaten Müslüman olarak girdim mi hareketlerine de insan daha da bir dikkat ediyor herkese yakışan bir şey var. Mesela dahaka bizim bu isim yakıştı. Başka bir isim alsa hakikaten ben garipseyeceğim. Çünkü onunla özdeşiyor. İsmin insan üzerinde hakikaten hakimiyeti var. Hakikaten. Mesela ben 40 yıl düşünsem sabır ismini almam. Alsam selamet alırım. Niye? Buyur dedeciğim. Tabii dedeciğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sahabeyi ziyaret ediyor. Bakıyor. Çok rahatsız. Hasta. Aklına geliyor. Ey filan diyor. Sen nasıl dua ediyorsun? Ya Rabbi bana ahirette azar Dünyada belayı musibeti ver diye Dua ediyorum Ve beni sabırlı kır Allah resulüle evet. demedir evet. Evet. Evet. Bak burada Musa amcan var Bir selam versene selam evet. Selamun aleyküm Selamun evet. <gülüyor> aleyküm Tamam Tamam Dedeciğim bana bir şey getirebilir misin? Hadi bakalım bir şey getirebilir misin? Bende bak oradalar. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Tamam sen koy ben doldurun de dedeciğim. De sen de Sen de doldurum. Sen de doldurum. Önce ben öncelikle. Tamam oğlum tamam. biz de önce evet. küçükler için. Muhammed dedin. Muhammed dedin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona sen dünyada Allah'tan iyilik iste güzellik istediyor. diyor sen buna güç yetiştiremezsin diyor tamam dedeciğim ve o adam ondan sonra öyle dua ediyor hakikaten hakikaten daha sonra hastalık gidiyor adam güzelleşiyor yani duanın, ismin insan üzerinde hakikaten hakim ülke. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına baktığımızda kardeşlerim, ne olursa olsun hep hayır olur inşallah. Ne dediği var. Yani hep hayra yoruyor. Aleyküm selamlar Allah'a emanet olun. hoş geldiniz. Olabilir. Selamet koysun. Allah'ım bana selametlik ver. Bana güzellik ver. İnsan adından olmalıdır. O bölge gider. Aleyhisselatü Vesselam'ın her zaman, her zela alalım kardeşlerim. Ee, i̇nsanı böyle bunaltır. Kılmaya Bizim hiç kimseye üstünlük kurmaya çalışacak bir davete ihtiyacımız yok. Üstün olan Allah'tır. Hak geldi mi zaten batıl zahil olur. Batıl insanla konuşturun. Yine 10 dakika konuşamazlar. 11. dakikada dururlar. Ama biz onların önüne malzeme verirsek, cedel dediğimiz tipte yıllar geçer gene bitmez konuşmalar. Onun için peygamberlerin davetteki usluplarına baktığımız zaman hep az konuşma, öz konuşma, karşıdakini ele alacak, onların anlayabileceği şekilde cümleler kullandığını ve onlardan gelen cümleye göre de taşı geldiğini olduklarını görüyoruz. Allah'ı mahirette Hepsini görmeyi bizlere nasip etsin. Nefsi nefsi diye dolaşanlardan bizleri eylemesin. Dünyadayken nefsini ıslah eden ve sözde, düşüncede, harekette Allah'ı razı etmeye çalışan sanma kullardan eylesin. Ne diriyi ne ölü. Allah'ı Azze ve Celle'yi. İşte kardeş çok çalışmamız lazım. Birbirimizi hakta yarıştırmamız lazım. Futuri meselelerde birbirimizi eğitmemiz lazım, birbirimizin ayıbını örtmemiz lazım, birbirimizi hakta yarıştırmamız lazım ki bizden gelen nesiller ve bir şeyler artık omuzlasın. Omuzlayan insanların sayısı az, seyredenlerin sayısı fazla olursa ayak kayma fazla olur. Bakın mesela Hucurat suresindeki Rabbımız panoku ve Teala içeride oyun oynuyorlar herhalde. Hucurat suresinde bizler iman ettik diyenlere siz İslam olduk deyin diyor ya neden diyor onlar ne diyordu şu Muhammed'le ile kavma arasındaki mesele hallolsun hangi taraf kazanırsa biz de ona uyarız diyorlardı ama alenen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını yapıyorlardı namaz kılıyorlardı o, o anki ibadetler neyse onlar yapıyorlardı kalplerinde hala şüphe vardı imanları geçerli kılınmadı kardeşlerim aleyküm Allah bizlere mağfiret etsin Rabb'ın dinini öğrenmeyi öğrenme işlemi bizlere versin düşünün kardeşlerim o sahabenin yardımlaşmalarına bakın İki sahaba anlaşıyor birisi o gün dünyalık yaşa neyse onu kazanmaya gidiyor öbürü akşama kadar belki bir kelime ya duyuyor belki duymuyor mescitte acaba ne öğrenebilirim bugün hangi birimiz veya ilim yoluna gönderiyor veya ilmin medresenin olduğu yere giden bir çocuğun ihtiyaçlarını giderme ihtiyacı hissediyor o insanlar oralarda öyle çileler çekiyorlar ki gittiklerine binbir pişman oluyorlar. Döndüklerinde ise kendileri bile kendilerini tanımıyorlar. Kendilerine fayda yok ki insanlara fayda vermeye çalışsınlar. Onun için bu ne kadar samimi olduğumuzu veya istedir. Allah bizlere muafir etsin. sammiyet versin. İşte bizim demedığımız zaman Belki irfan yuvası oluyor. Ama oralardan yetişen insanlar görünüş belki şekil, şemail bizim gibi oluyor ama gibi sokuyor. Bunun sebebi oradan aldığı bozuk düşünce oradan aldığı bozuk fasuk ne yapıyor? Unutmayalım. Bizler birbirinin dostu olmazsa, yardımlaşmazsa e, onlar da yardımlaşacak onlar da birbirinin dostu olacak peygamberlerin peygamberlere verilen birinci görev evet. ne zamana kadar emekli olana kadar mı ne kadar mı e, ölene kadar belki senin ölümünle bir ashab-ı düşünün bir İbrahim aleyhisselamın ateşe atılmasını düşünün bir Yahya Yahya'nın desteriyle ikiye bölünmesini düşünün davet ve davet olmazsa olmazları etsin davet hepsi olacak ve biz bundan kaçamayız bir taraf olacak bizim çocuklarımız da o puta gidip tapacak bundan kaçamayız Bu davet varsa davetin olduğu yerde muhakkak bir yeşillik vardır bir güzellik vardır ve korunma vardır davet insanın tevhidini korur senin yaşamına nefes almana sebep olur bu yoksa bir iman Allah aşkına eşine çocuğuna senden gelecek nesle mi yeter kardeşim birden ayırın ablum ayırdım lülakobidiniz veya neden değil her halükârında Allah'tan korkan, ihsanı yakalayan, her mızı ve hakkı razı edenler Yoksa bu kirlenip gidip bir yerlerde edeceğiz. Kirlenen bir bedeni temizliğe ihtiyacı varsa, kirli gidip rahiplere ne yapıyorlar? Günah çıkarıp da belli bir miktar olup cennete aldıkları gibi e karışı karışına, arşına arşına uyacaksınız diyen, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bugün gidip de tövbe alıp oraya kul köle olup onların dediklerini yapan birçok bağışlar yapan insanlar yok mu? var ama hakikaten tamamlanmış kemale erinmiş ve tutulduğunda asla tutulmayan bu iki da devamlı gündemde olsa, devamlı anlatılsa insanın insana ihtiyacı kalmaz ki sadece vahye ihtiyacı olur. Bizim birbirimize ne faydamız vardır? Sadece hakka sevk etme. Nasihat etme. Allah'ı hatırlat. Allah bu hasletleri unutturmasın bizlere. Birbirini hatırlayan sanmak. Onun duyuyu. Allah biz Mesela bir gün bir arkadaş evlenmek istiyordu. Ya abi dedi biliyorsun dedi Müslümanız ama dedi. Yani evlenen bir erkek dedi ne yapar dedi. Ne yapması gerekiyor dedi. Bana bir öğretir misin dedi. Tabi dedim. Mesela dedim ilk gün eşinin alnına dedim eline koyup dua edersin. Ya Rabbi bundaki bütün şeytanı huyları al hayıra çevir, bana itaatı kıl, ikimizi hayırda eyle gibi duası var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği. İnanır mısınız? Çok tesirli ve hakikaten çok çok önemli bir duadır bu. Aleykümselam Aleykümselam. Ufacık bir şey, ihmal ettiğimiz ufacık bir şey insanın ileride ne kadar büyük bela ve musibetlere varmasına sebep oluyor biliyor musunuz? böyle. Dinde ihman edilen, gafil bırakılan hiçbir mesele yok kardeşler. Yeter ki azmedelim. Yeter ki öğrenelim. Ve insanlar hakkı hakikate gitsin. Kendi anının üzerinde dursun. kulak kul olmayı bıraksın. Çünkü Allah bizi ne için yaptı? İşte bunu gündeme getirme, bunu anlatma, bunu başarma hakikaten çok büyük bir olay. Ya bu yolda ölmeyi, İslam ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize... Ama ya kimi sadan sakat, kendini akıllı gördüğü gibi, kiminin elli çolak olabilir, kiminin kafa kel olabilir... Bunların hepsi Allah'ın bizim için razı olup, bunlar da çok ayrı bir imkandır çok ayrı bir imtihan. Bizleri hayırda kalsın ve neylesin? Serzenişti'dan da bizleri uzak kalsın. Ama subhano var diyor mu? Muhakkak ki her sıkıntıdan sonra bir kolaylık vardır. Öyleyse bunları güzel okuyalım. Bir de asıl sohbete konu olan mesele Musa kardeş konuşurken sonra vahtanı aldı. Düşünün surede Allah Azze ve Celle ne diyor? Ta kabirlere kadar diyor. Kabirlere kadar diyor. Hakikaten böyle. Şeytanın o kabirleri öyle neden süslediğini hiç düşündünüz mü kardeşler? İnan ibadet ettirmek için değil. Ölümü hatırlatmamak için. Şimdi kabristana girdiğinizde sadece inanın babanız dahi ölse onu unutur ölümü düşünmeye başlarsınız. Ve ağzın tadı kesilir. Ahiret hatırlar. Ama mezarlığa gittiğinizde günlük güneşlikse her tarafinden daha serinse, cennet bahçesi gibiyse e sen oraya istediğin kadar git. Sana en ufak bir şey sağlamaz. Hiçbir şeyi ihmal etmemiş. Çok çalışmamız. Dinimizi çok çok iyi öğrenmemiz ve çok çok sabırlı anlatırken de ağır ağır tane tane ve hakkın istediği gibi gündeme getirmemiz lazım. Allah bu yönlü bir çıkmasını ve sizi hemen gelecek nesil avaniye inşallah Allah'a mürekat edin. ecmain her babın okunması insanı ayrı ayrı şeyler kazandırır kardeşlerim Allah bizleri haktan ayırmasın abdest babının okunması bir namaz babının okunması insanı hemen böyle gündelik yapmış olduğu ibadetlere sevk ettiği gibi iman fiten, edep bu gibi babları okuma da hemen duyguların eğitimine o duyguların böyle zinde kalı sebebi olur. Her babın kendine göre ayrı bir faydası vardır. Mesela bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne zamanki diyor veccalın kılacak, unutulacak aleyküm selamlara işte o zaman bak konuşulması bile Geçenin zihurnu ne yapıyor? Giriyor adi bir kader de dediğimiz olay var, diye tayin ettiği kulların üzerinde sırrı dediğimiz mesela. Bu her babın konuşulması insana çok fayda verir. Düşünün fiten bu madde zaman Allah muhafaza birçok meseleye kendisi de ne yapar gider? Mesela diyor, yürüyen koşandan hayırlı diyor. Duran yürüyen ayakta akinde. Veyahut öyle fitne zamanında diyor sana birisi diyor öldürün iki çocuğundan habil gibi davranıyor. İnsan e, istikamet üzerine olabiliyor. Vermesin. Hangi bab olursa olsun hakikamiyeti var. Düşünün mesela bir tevhid babını ele alın. Tevhid alakalı o babı o gün okuduğunuzda harularla, yanlışlarla insanlar ne yapıyor? El geçirmesine sebep oluyor. Her babın kendine göre bir şeyi var. Mesela ben haç olsun, ümri olsun her okuyuşta böyle gözyaşı dökerdim. Derdim, zor gitmem falan rak görürdüm. Okurdum ama yani bir tevhid babını bir iman babını okuduğum gibi çok daha ihtimam eder daha dikkat eder bunları düşünürdüm bir anda Allah hac nasip nasip ediverdi hakikaten çok acayip oldu benim için öyle pişman oldum ki onları daha dikkatli okumadı mı ama hakikaten okuduklarında ama insanın böyle bir canı gönülden vermesi var bir de öylesine An, ee, Şimdi Kemal kardeşim, kalsın. Her türlü kargaşadan uzak. Hangi alakalı bir kitabını okuduğunun tabiin, tebeyi tabiin, daha bu tarafa gelmeye gerek yok. Hangi alakalı yazmışsa, sanki fitne döneminin o yaşadığı dönem olarak zikretmiş. Vahaplarında olduğunu, hatta Betal bahistle çıkacak tipinde olarak görmüşlerdir ama ben de aynı şekilde görüyorum meselelere baktığımızda amin Allah dinine korusun ötürü bela musibetten beri kısın e, fitnenin tam göbeğinde tam kızışmış zamanında ve sanki Beccal'da, İsa İsa'da hepsi zuhureli gibi Olan olaylara bakıyorsun, yaşanan ortamdaki meselelere bakıyorsun. Ee, sanki bunu ben şimdi söyledim ki önceki alimdi demiş. Moğol istilasının bir de aynısını demiş. Alimi bunu demiş. Öyleyse biz de bunlardan Allah'a sığınalım. Fitnenin her türünden hakka sarılalım. Hakkın hakim olması için çalışalım başka yolu yok kardeşlerim ama her babın yani her bana ayrı kazandırdığı bir güzelliktir ve yaşattığı duygular var Hı. açın hemen karşısına bir hadis çıkıyor Allah'ın diyor her emde insanlar vardır diyor Ya Rabbi beni de onlardan beni de onlardan bunun ismi belli değil sayısı da belli değil bu bütün ifadeler var hemen o duygular insana ne yapıyor yaşatı veriyor yani Hoş geldiniz burada da genelde insanın böyle kaşını çattırır biraz karan bir kontrol etmesine sebep ileri sağlar olan olaylı yorumlamasına sebep kılar yani her babın kendine has bir özelliği var Rabbim Allah hayırlısını versin. Ben iman babının defalarca okunmasını isterim. Bizim olan bina okur. Döner döner yine okur diyor ya. Hep buna Allah hayırlısını versin. Bina okurken şeytan muhakkak musallat olacaktır. Muhakkak bir şekilde mani olmaya çalışacaktır. Onu yenerseniz galip gelirseniz çok şeye galip gelir. Bir şeyle uğraşmaya çalışırsanız muhakkak iblis onu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Bir abdesti düşünün. Bir ezanı düşünün. Bir namaz kıldığınız hali düşünün. Verdiği vesveseleri, aklınıza gelenleri düşünün. Bir de bunun dışındaki hal ve hareketlerdeki aklınıza geleni düşünün. Hocam ne demek istediğimi anlarsınız. Allah'ım hayırda yarışanlardan, sevenlerden eylesin. Pes faizliği gibi zaktasın. Hocam teşekkür ediyoruz. Şimdi e, son bu Kitab-ul-Fitem bölümleri, evet. da buralarda ve zayıflatılmaya çalışılıyor, yani inkar ettirmeye çalışılıyor. İşte, Mehdi'nin Zuhuru, buna benzer konular. Yani bunu inkar ettirdikleri zaman e, bu kişilerin ne olur? Evet, selamünaleyküm. selamun aleyküm aramutma hepimize hayrı nasip Rabbim hayırdan için çok çok önemli bazılarının bir şeyleri kaşımaları özellikle fiten bakımı beccal meselesini İsa Aleyhisselam'ın dünyaya mı, bunları tekrar tekrar gündeme getirmeleri işte gelir mi gelmez mi Kur'an'da var mı yok mu bu hakkında ayet var mı yok mu tipinde getirmeleri ee, bunu yapmalarına sebep olan şey genelde Müslümanları birbirine katma Müslümanların dinini bozma yoksa gündeme getirip de onlara dini öğretme değil. Düşünün mesela ben televizyon seyreden insan değilim ama kör de değilim olan biten neyse gören birisiyim. Ee, 11 ay söz oynatıp iftar saatı televizyon kanallarını düşünün oralardan insanların bir din öğrenmesini düşünün. Şu Ebu atın Dahhak. Alıştırmayaydı Dahhak diye. Bu turşucuyu atın sin Dahhak yersin. Değil mi arkadaşlar? Biraz da ben atacağım. <gülüyor> Şaka yap. Bir selama kıyamam. Şimdi bir mehdin tabi kafirlerin korkulu rüyası kardeşlerim hakikaten korkulu rüyası düşünün mehdinin oluş gelmesiyle zuhur etmesiyle bütün dünyadaki müslümanların tek vücut olması var aleyküm selam ve rahmetullahi wabarak. e bu kafirin hoşuna gider mi kardeşlerim şeytanın hoşuna gayetlere İsa aleyhisselamın nuzulunu çok okudunuz mu gizlice bir yerde buluşuyorlar Mehdi ve ona uyan birkaç kişi tam namaza duracaklar namazdan sonra gidip deccalı öldürecekler kendi aralarında böyle bir yere toplanıyorlar tam o toplandıkları yere İsa Aleyhisselam iki Meleğin kanadında geliyor bütün müminler bunların etrafında ne yapıyor birleşiyor bu kafirler hiçbir zaman hoşuna gitmez Niye bu gündeme getirilmez? Kur'an'da var mı yok mu? Kur'an'da olmazsa kabul olmaz. Ölen birisi tekrar dünyaya nasıl gelir? İsa Aleyhisselam öldü kabul ediyorlar. Şimdi dinlen e, amel edecek bu tip meseleleri gündeme getirerek insanların zihnini karıştırıyorlar. Şimdi böyle usla kaydiye bakacak olursak, hoş geldin bahrak, bahrak, İman tarafında her zaman ne var? Burhan var. Kim var? Huzur var. Tek dahi olsun. Ama baktığımızda ne var kardeşlerim? Hep şüphe, tereddüt, kargaşa hep bu var. Allah'a hamdolsun bizim dinimizde hiçbir zaman şek ve şüphe yok biz o Resul'ün ağzından çıkan vahiy olduğuna iman eden insanlarız o ne diyorsa doğrudur nefsinden hepimiz neden olduğu gibi alır kabul ederiz ama bu şekilde alıp kabul eden insanların sayısı hakikaten az olacak Allah bizi o gariplerde abi, o müjdelenen, o garipsin şey. Onun için fiten doplarının inanın hak ehli tarafından değil. Hep şer ehli tarafından gündeme getiriliyor ve gündeme getirilmesinin sebebi bile inanın onların kaderini hazırlıyor. Belki daha çok araştırmalarına, daha çok bilgilenmelerini ve daha çok o konudaki hassasiyetlerinin artmasına sebep oluyor. Allah bu dini fasıklarla da korur. Buradaki ya, kafirde girer arkadaşlarım. Yani Ebu Talip'le koruyan Allah kafirlerin bu şeyiyle gündeme getirerek Müslümanlara dinini öğretemez mi? Öğretir. Allah hak ehlinden öğrenmeyi hepimize nasip. Birileri çık, hep birileri gündeme bir şeyleri getiriyor. Müslümanlar bir şeyleri kendileri araştırıp öğrenme yoluna gidiyor. Sonra birileri çıkıyor, doğru bu diyor. Kim inanıyor, kim inanmıyor. Ben ayırmasın. Oh, çok çok Rabbani alimler. Dua edelim, ehli gibi geçiştirelim ki gelecek nesiller kurtulsun. Düşünün, mira İslam hukukundan bizler daha bir miras hukukundan haberimiz yok. İki kişi nizalaşsa, sahramıza gelse onların arasını bulacak bir hukuktan aciziz. Neye talibiz? Ebu Sait Hoca her zaman bazen bir ifadeler kullanıyor. Ömer'i istiyoruz ama Ömer'i o vaziyette tutan o insanların olduğu gibi olmaya çalışmıyoruz. Allah Ömer'i de isteyen ve onu o hale getiren, onu ayakta tutan temsil ettiği insanlar gibi de olmak hem isteyen onun için hakkı, hakikati gündeme getirmeleri bile bizler için hakikaten hayır olur. Hakikaten hayır olur. Ama her zaman mı? Değil. Her zaman değil. İnşallah ilim ehli, hak ehli gündeme getirir. Biz de hakkı, hakikati doğru bir şekilde öğreniriz. Çünkü kargaşanın olduğu bir ortamda gürültünün olduğu bir ortamda neyi ne kadar tam öğreneceğiz ki? Doğru mu? Şurada bir tartışma ortamı olsa 90'ı burada onlara cevap veren ilim ehlini tutmaz. Yazın bunu bir tarafa. İnanın hakkı gündeme getiren insan her yerde dışlanır. Çünkü karşıdaki hep yumuşak yumuşak gelir. İlim ehli en sonunda delenir, sinirlenir ona doğruyu sert bir şekilde getirdiğinde herkes onun o sertliğiyle anlar. böyledir. Karşıdaki ise hep akli gelir, akıllere hitap eder. İnsanların muhakkak ona kulak verenli görürsün. Ama doğruyu anlatan bir insanı muhakkak orada insanlar ya doğru söylüyor ama biraz daha yumuşak olsaydı, biraz daha şöyle olsaydı, biraz da şöyle olsaydı diye güya onu ölçüp içiyorlar ya bir şeyler deme yoluna giderler. Ama e, düşünün mesela bakın bir misal vereyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kızma haram değil. kızma haram değil. Kızmayı Terbiye almak gerekiyor. Diğer huylardan git diyor. Abdest al diyor. Aynen diyor ateşe su döküp söndürdüğü gibi abdesti onu söndürür. Oturuyorsan yat diyor. Ayaktaysan otur diyor. Muhakkak bir şeyler yapman gerekiyor. Ortaya konuştun terbiye. Tamam. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam karşıdan birisi gelirken diyor ki çerladan o kadar güzel davranıyor ki <gülüyor> anladım zaten <tövbe>. anladım <gülüyor> o kadar güzel davranıyor ki Allah Resulü ve vesselam'a o gider e, ama yağcılık yaptım diyor bir peygamber eşi bir peygambere yağcı diyor şimdi bakın bunu bir analiz edelim Ayşe annemize dönüyor bakın ne diyor ya Ayşe sen benim hangi işimde aşırı gider gördün ilk koyduğu ortaya karakteri Allah bizi sivetsin Ayşe annemse hemen bir duruyor Hata ettiğini anlıyor. O ana kadar kendini Allah'tan korkuyor. Demek ki insan öyle veya böyle Allah korkusunu unuttuğu an ayak kayıyor. Nefsilen baş başa, şeytanla baş başa. O diyor, şimdi Ayşe annemiz durunca aklı başına geliyor ama neden? Ya? O kalbinin en şerli adamıydı. Şerinden emin olma. Şimdi. Muhakkak ki vasıflı olandan vasıflı bir hareket gündeme gelecek. Vasıfsız olan vasıfsız demiyorum bakın. Ona göre vasıflı olan birisinin onu analiz etmesini, anlamasını bekler. Ama insan her zaman eğitilir. Aynen mes ki mescide bevledilir mi? Edilmez. Ama o adam bunu bilmiyor. Onu men etmeye çalıştıklarında sahabeler ne yapıyor eteğinden tutuyor bir şeyler yapıyor Allah Resulü bırakın diyor sınav, sınav. bir kova su istiyor döküyor adamı çağırıyor burası Allah'ı zikretme yeri burası secde yeri Allah'ı anma yeri necaset ve pislik yeri değil diyor. anladın mı diyor adam evet diyor kafayı sallıyor bakıyor ki bu anlamış ona meseleyi anlatanlara dönüyor ne diyor? Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin. Müjdeleyin diyor. Allah bu beş cümleyi anlayanlardan eylesin. Heh. Evet tövbe inşallah. Selamun Aleyküm Maram. selamlar, öyle yavaşladık, öyle hani kaplumbağa hızlı, şey, mikrofona tıklıyorum, kafam bana geçiyor gibi. Şimdi hocam getirken, bir iki yerde, bir iki konuşma, okuduğum bir iki yazı, özetme talametleri diye bahsedilen, İsa Aleyhisselam'ın inişi, güneşin battan doğması gibi, konuların aslında okunduğu gibi olmadığı, bunların hepsinin birer, müteşavir şeyinin anlaşılamayacağını güneşin baktınlama girerek Müslüman bir biri bir gün o bir gün o kadar zahmetli geçecek ki insanlara bir yıl kadar uzun gelecek şeklinde uzun uzun yazılar okudum ben böyle. Şimdi bu şekil bu şekil tevil edildiği zaman tevil edildiği zaman eee nasıl bir netice doğurur bu? Bu şekil değiştirsek, tevhid ne gibi insanlar, nasıl bir zarar görür bundan? Selamünaleyküm. Aleyküm. selam ve rahmetullahi ve Allah razı olsun Müslim. Allah haktan ayırmasın. O sahabelerin hırsını hepimize nasip etsin. Beşlerim, her meselenin ayrı bir uslu bir, bir kaidesi var. Nasıl ki Kur'an okurken o şeytanın şerrinden Allah'a sığının deniyorsa nasıl kader meselesini ele aldığınızda kader Allah'ın kullarının üzerinde bir sırrıdır. Konuşulacak her şeyin Allah'tan ya da onun bildirdiği Resul'den olacak. Bunun dışında hiçbir söz bina edilmeyecek deniyorsa bazı şeyler vardır ki bu beş şeyden bir tanesi kıyametin kopması, kıyametle alakalı meseleler dediğimiz bakta Allah hepimize rahmet etsin. Kıyametin vakti muğlak ala sadece zikretme hakkına sahibiz. Şudur diyemiyor. Dedi bazen yalanlar. Ama Kâbe'nin kapısı son altın olacak ve çarpık bacak yor. Ne kadar? Bütün alimler yorum yapıyordu. Muhakkak ki tabi Kâbe'nin kapısı e, altın gibi kıymetli. Çalındı mı muhakkak ki işte şöyle şöyle olur tipinde. Ama bugün son altındır. Artık yoruma bile ihtiyacı kalmadı. ve güneşin battığı yerden doğmasına gelince bunu açıklayan zaten hadisler var. Ya Muaz bu güneş nereye gidiyor biliyor musun? diyor. Allah ve Resulü'nün iyisini bilendir diyor. Görevini yaptı. Rabbinin arşının altına secde etmeye gidiyor izin verilirse doğacak izin verilmezse öyle kalacak burada bu var yani bunun tipinde gelen meselelerin hangisi olursa olsun karinesiyle ele alıyoruz konuşulacak şey neyse konuşulacak yere kadar susulması gereken yerlerde de susmamız gerekiyor aynen fiten batlarında gelen rivayetlerde bu Ale Oynuyorlar dedeciğim. Mesela onlarla bir şey yapacağız. Sen neyi diyorsun? Seni nasıl oynatmazlar? Sen muhakkak özel bir istek yapıyorsun. Top bende mi kalsın diyorsun? Onlar... Siz onlar oynarız diyecek Niye oğlum? Top top ortak oynanır dedeciğim. Ben de müsaade isteyeyim. Ben torunumun bir meselesi var, bir halledip geliyorum inşallah. Selamu alaikum aleykum. Aleyküm. <gülüyor> selam ve rahmetullah ve bereketu. Ya selam, hoş geldin berbendir. Bu küçük şey dedesini bayağı meşgul hafta gidiyordu sohbet tabul fitem bölümünden açılmıyor. Gerçi devam eder de, demir tavrında sohbet bölündüğü zaman değişik şey. E, İnsanı arayamaması söz konusu oluyor. Çocukları bu işte kullanır mı? Yani bir sohbet ortamını bozmak için, onları ağlayarak içeri sokmak, onlara göndermek gibi değişik değişik şeyleri var. Aleykümselam ben rahmetullahi ve, ve Ben bunu canlı Gerçek hayatta da çok görüyorum yani. Şimdi bir sohbet başlıyor. Bir hoca efendi çağırıyorsun. Sohbete başlıyor. Hemen bebebelik odaya doluyor. Gelen elinden kalk gidelim diyen değişik değişik şekillerde o anda sohbet ortamı bozuluyor. O sıcaklık gidiyor. O an için herkes işte dur mur falan bir şeyler unutuluyor yani adeta. Şimdi Hüseyin de dedesine bu şekilde baya bir mani o, o buraya gelirse onun kulaklarını ve <gülüyor> kulakları çekeceğim onun benim. dedesindeki hızı azaltıyor. Demir ne güzel ısındı. <gülüyor> Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Hakkınızı helal edin. Bunun içinde vuramıyor. Spor ayakkabılarını giydirdik de gönlü oldu. Şimdi Fısak Demin dediğimiz gibi Kıyametin vakti muğlak Alametleri mütehendir. Şudur diyemiyoruz. Ama zikaiden neyden bilir? Ne zaman topacak? Soran, sorulandan daha bilgili için her zaman güncelliğini koruyor. Bunu yakalamak gerekiyor. Sonra bahar alametlerinden haber ver. Ha, demek ki sadece alametleri söyleme hakkına sahibiz. Şimdi burada Allah onlar da ediyoruz ya amin. Bakın sahabe soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun diyor zuhur ettiğinde kim? Sığınılması istenilen o şerli Yer bizleri korusun Aleyküm selam Allah karıplikten Vur Onun çıktığı gün diyor Bir gün bir hafta Veyahut bir yıl gibi olacak diyor. Şimdi Bu şekilde kalsaydı Herkes bir yorum yapar mıydı Ki yapmadıkları yorum yok Her insanın aklına Bir şeyler gelir zikreder yine bırakıldı. Ama bakın sahabe soruyor. Allah onlardan razı olsun. Peki diyor Allah'ın Resulü. Güzel anlamış bakın. Eğer o gün yani bir gün bir hafta, bir ay veya bir yıl gibi olacaksa yani o kadar uzun biz namazları nasıl kılacağız? Bir günlük namazı sormuyor bakın kardeşlerim. Allah onlara merhamet etsin. Zerif Hakikaten güzel bir soru. Güzel ya. Başka günlerde nasıl kılıyorsanız öyle diyor. Bugün kutuplardaki namazı e Kur'an sünnet ehliyiz biz. Bizde icma olmaz, kıyas da olmaz. Bakın en yakın yerdeki nasıl namaz kılıyorsa öyle kılacağım diyor. İnsan kıyas ediyor. Hayır. Bak burada Beccal hadisinde Allah Resulü demiş. Dinde eksik hiçbir şey yok bunu bu şekilde alıp bu şekilde bırakmak gerekiyor sağını solunu kurcaladıkça artık bu bizden oluyor yani vakti muğlak alametleri mütem şudur diyemiyoruz ha demiş Allah kendisine rahmet etsin isabet ederse iki hata ederse bir eciz der gene çeker gideriz üstünde durmayız ama bunun yanına birileri rakam düşer tarih atar ve işte bak şu ayetten şu hadisten ebced yapar cifir uğraşırsa bak o da ayrı bir meslek. onun için her babın kendine has bir kaidesi var iman meselelerini ele aldığımızda zannedersem müslüman şerhinde müslümanı okurken okuduğumuz nispette bazı şerhlerine girdim ee, inşallah anlatabilmişimdir Rabbim anlamayı, yaşamayı yetimize nasip etsin. Allah kendi hadisleri öyle bir dizmiş ki kardeşlerim, aleykümselam ve ve bereket. Böyle bir dizmiş ki inanın önce kalbe, sonra dile, sonra azalara, sonra artıp eksilmesiyle, sonra küfür, küfrün şubeleriyle, sonra şirk, tevhidle öyle bir dapdap dap dizmiş ki inanın Müslüm'ün imam babını defalarca okuyan insan birçok meseleyi o kadar güzel anlar ve zinde olur ve hayatındaki her karede bunları yakalar ki ki ilminde insana kazandırdı bu. Buyurdu <gülüyor> bu dedim. Yiyeceksin ki deden gibi kocaman olacaksın. Evet. Bu tip meseleleri de bildirildiği kadar ele alma insana hayır kazandırır. Çünkü ayeti kerimeye dikkat edersek kardeşlerim hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz diyor. Yani biz Kur'an'ın Resul'ün diliyle diliyle beyanından sonra o sahabenin yaşantısıyla ele alma mecburiyetindeyiz. Onun dışına çıkacak en ufak bir söz yorum yanlış asab olur. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Öyle inşallah. Selamünaleyküm. Eee selamünaleyküm hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Şimdi hocam bu tergip ve terhip konusu yani ah biraz soğutma işi, işi yani rüh kavramların yerleşmesinde bu fiten hadislerinin çok okunması yarar var. Bir de aynı zamanda kıyametim koptuktan sonraki dünyanın hali dünyanın belirli bir süre Okuduğum hadislere göre 40 yıl herhalde boş kalması gibi şeyler de i̇şte, rabiteyi arttırmak için mi anlatılıyor bize? Yani ahiret hayatına rabiteyi arttırıp dünya hayatından biraz elimizi çekmek için tembi babından mı anlatılıyor hocam? Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmatullahi Allah'ım bize mağfiret etsin. Müslüman olarak yaşamayı nasip olursa olsun. Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin. Fakim insanlar olarak bizim üzerimizde büyük hakimiyet olan bir rivayettir. Allah kendisinden razı olsun. İbn Ömer, babam Ömer'den işittim diyerek bir bir orada olan olayı yaşanan meseleyi ve maddeleri tek tek bize anlatırken iman ve imana taalluk eden yani kalbi İslam, İslam'a taalluk eden yani alemilik ihsan yani bunların etrafını koruyan ve bunun yanında Allah'ın razı olup da insanların iman ettik dedikten sonra Allah'ın razı olduğu bu kader dediğimiz işte zenci olabilir beyaz olabilir Yaşlı olabilir, sıhhatli olabilir, zengin olabilir, fakir olabilir, çocuğu olabilir, olmayabilir. Birçok meseleden kısır olabilir, rafakir olabilir, çok çirkin olabilir, çok yakışıklı olabilir, dünyanın en güzeli olabilir. Bunların yanında bir de ahirete iman dediğimiz daplar var. Bunların hepsi ayrı ayrı insanı zinde tutan şeyler iman ben iman dertlığını okuduğumda e dünyayı seveceğim dünyada güzel ameller işleyeceğim ki ahirette bunun karşılığını alacağım İslam ben Allah'ın bana vermiş olduğu bu huy karakteri vasat olarak kullanacağım ahlaklı olacağım ve çocuğuma en güzel münas olarak bırakacağım kader başıma gelecek bela veya musibetlere sabredeceğim iyiliklerin Allah'tan Kötülüklerin ise kendi elimle, derin neticesinde başıma gelen bela ve musibetler olduğunu anlayacağım. Alküm selamün aleyküm. Yani bütün baklar insanı zinde tutar. Hepsini ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Güzel bakmazsak, güzel düşünmezsek, parça parça alırsak bugün tasavvufun çıkması bile bundan kardeşler. Dünya dünyadan yüz çevirip rühtü takvayı seçerek ne hallere gelmişler? Bir rahip böyle ele alın. Kendilerine evlenmeyi haram kılmışlar. İnsanlardan uzak durmaya şey yapmışlar. Bugün bakın ne hallere gelmiş. Esra'yı düşünün. Yıllarca kiliseye kendini kapatan bir adam. Kendisine emanet olarak bırakılan bir kadındır, Çocuğu doğurur, Çocukla kadını öldürüyor. Onun için Allah'ın verdiği her nimet güzeldir. Kabirini, kıymetini bilmek gerekiyor. Allah'ın razı olduğu ameli seçme bize her zaman hayır. Bu da muhakkak ki rahimlerde olanı Allah bilir. Kıyametin ne zaman kopacağını muhakkak Allah bilir. Kimin nerede ne zaman öleceğini yine Allah bilir. Bulut bulut da bunları biz bilemeyiz ama ahmet üzerine olmamız gerekiyor. Birini tutup birini bırakmayacağız. İman da olacak İslam da olacak Ahirete iman da olacak Kader'e iman da olacak Fitne bahisleri de olacak Hepsi olacak hepsini hepsinin ihmaline kadar götürüyor Rabbim haktan ayırmasın Ama hangisi daha çok zinde ağırlıksa o an insana o ayrı bir tat Ayrı bir hava Ayrı bir şey verir Düşünün mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i e, hasreten yapmış olup mesela İbn-i e, dünyada garip bir yolcu gibi olmuyor. E bunu ashabının hepsine demiyor. Bir ağacın altında gölgelenip anlatabildim mi? Yani umuma söylenen var, ferde söylenen var. Beyut Saharcins'na rahmet etsin. Çok sevdiğim birinden gelirken olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi bıraksan ben şu şulardan itse güneşlensen Allah'a zikretsen olmaz mı Resulullah sallallahu aleyhi ve olmaz demiyor. İnsanların içinde kalma. Eziyetlerine katlanma. iytiyemre emredip kötülükten nehyetmen senin için faydadır diyor. Aleykümselam. Onun için kardeşlerim hangi bab olursa olsun düşünün ölümü çok canın, insanın ağzının tadını bir ölümü ne kadar anar ki bir arkadaşın evine gitmiştim geçen senelerde çok rica etti hocam ne olur çocuklara bir bilgisayara bozuldu bir ay gelince hanıma dedim bir daha ne o eve gideceğim ne bunun gibi bir eve gideceğim niye dedi adet unutur hakikaten unutur öyle bir döşenmiş ki yani duvarlar mutfak koca sanki yemek salonu gibi çocuklar hepsi televizyonu inanın mutfağa bile kocaman bir televizyon koymayı ihmal etmemişler merak ettim bu adamın dedim nasıl hakikaten merak ettim ben başkasının evinde ne olursa olsun hakikaten çok zor gidebilen birisiyim müsaade et İnanın salondan temiz şöyle bir fayans yapılmış ne oldu dedeciğim hallo tamam hallederiz dedeciğim ama peki ben müsaadenim bir anlaşmazlığı var selamun aleyküm ve rahmetullah Aleykümselam ve rahmetullah ve Berekat. <gülüyor> bu Ammar biraz kural oku dinleyelim hadi. Selamun Aleyküm ve Bakın size bir şey dinleteyim inşallah. Adresini isteyene adresini de vereyim. Bunu yeni gördüm. Acayip okuyor çocuk. Ee, Youtube'u den. Youtube'u niye diyorlar. Müslüman bize de koydum da bir dinleyin inşallah eğer bir programınız yoksa. Selamun Aleyküm ve <gülüyor>